nasıyla birlikte oturmak istemeyen bir gelin evi terk edebilir mi? Bu bir mazeret midir? <gülüyor> Şimdi mesela evlenirken, mesela kızımız dedi ki, damat efendiye, efendim ben seninle bir ev, yani mustakil bir evde kalmak isterim. Yani eskiden ata erkil dediğimiz hı hı. işte çok e, aileler bir arada işte, Anne baba ebedede işte gelin e, olan bir arada kalıyorlardı. Böyle değil de hayır müstakil bir evde e, kalalım dedi. Böyle bir şart koştuysa e, sonra evlendikten sonra da e, dedim ki damat efendi ben annemin babanın yanında kalmak istiyorum dediyse o zaman kızımız dedi ki ben bunu baştan size şart koştum e, diyebilir. Hı hı. Ama böyle bir şey yoksa yani Kızımız da, kızımız da biliyor ki işte e, evlendiği delikanlı annesiyle babasıyla yaşayacak yani bir evleneyim de sonra herhalde bu işe bakarım deyip de evlendikten sonra böyle bir şey yaparsak doğru olmaz hı hı. yani o zaman birlikte yaşayacak sabır edecek tahammül edecek <gülüyor> dolayısıyla aslında e, kişiler anne babalarına kendileri bakmakla yükümlüdür hani örfümüzde gelin kaynanasına gelin kayınpederine bakmasın mı Örfümüze göre bakması gerekir. Ama asıl sorumluluk yani o kişinin yani anne babanın hı hı. ben kendimden örnek vereyim. Delim ki Benim oğlum var, kızım var, gelinim var. Bana öncelikli olarak birinci sırada kim bakmakla yükümlüdür? Oğlum bakmakla yükümlüdür. Evet. Kızım bakmakla yükümlüdür. <gülüyor> delim ki oğlum bana bakmadı. Kızım bana bakmadı. Gelin, gelinim de bana bakmadı. Ve öldüler. Ahirette Allah kime hesap soracak? İlk. Oğluma hesap soracak, kızıma hesap soracak. Gelime de niye bakmadığını diye hesap soracak mı? Yani bir insan olarak, bir Müslüman olarak, bir komşu olarak, bir yakın olarak yani yardım etmek, hastaysa değil mi? Ona onun bir takım ihtiyaçlarını karşılamak gibi yani insani ve İslami görevleri bir tarafa bırakırsanız yani sen işte kaynanana Kayınpederlerine bakmakla yükümlüydün. Niye bakmadın diye, hani oğluna ve kızına hesap sorulduğu gibi hesap sorumlu yükümlü yoktu. Yani böyle bir ayet-i kerime ve hadis-i şerife yok. Ama bizim örfümüzde e, hani, e, bakılması gerekir. Yani örf bunu böyle söylüyor. Yani dinen de bakıldığı zaman çok sebep olur, büyük sebep Hı -hı. olur. Çok iyi bir şey yapılmış olur. Teşviklerden bir davranıştır. Ama e, hukuki açıdan e, ele aldığımız zaman, yani hak hukuk açısından ele aldığımız zaman veyahut da ahiretteki hesap verme sorumluluk açısından aldığımız zaman yani kişilere öz evlatları bakmakla yükümlüdür. Hı hı. Bunu böyle ifade edelim. Peki hocam o... bu durum boşanmaya kadar gider ise? Canım yani gelin diyorsa ki ben sana zamanında söyledim. Hı hı. Ben birlikte yaşayamıyorum. O da hayır yaşayacaksın. Yaşıyorsun, yaşayamıyorsun. Ne olacak? Yani sonu tabii. Yani bugün yani boşama yetkisi erkeklere ait ama eğer kadınlar nikah esnasında veya sonradan boşama yetkilerini alırlarsa kendilerini boşayabilirler. E, veyahutta da kadınların mahkemeye müracaat etme hakları vardır. Yani, mahke, yani mahkemeye müracaat edildiğinde işte hakimin e, takdirine bağlı. Hakim boşayabilir de, boşamayabilir de. Yani işte kaynanasıyla, kayınpederiyle oturmuyor diye hakim bunu boşama sebebi sayar mı bilmiyorum. Mesela hmm. Bugün mahkemelerde boşanma sebebi olarak büyük oranda şiddetli geçimsizlik oluyor. Belki bunu Oraya şiddetli kesimliğe, yani şiddetli geçimsizliğe, bu şiddetli geçimsizliğin de sebebinin buraya dayanmasıyla belki hakim verebilir. Onu takfiri bilemiyoruz. Evet. evet.